Merhaba arkadaşlar, ben Başar Başaran. Sizlere bu kaydı bir defa da yapıp bitirmeyi umuyorum. Hatalarımda, dil sürçmelerimde kesinlikle kesmeyi düşünmüyorum. Çünkü madem bir cengin girişimiyle tatlı bir müzikal tanıklık, kişisel müzikal hislerimize tatlı bir tanıklık bırakacağız. Etrafta şahit bırakacağız. Öyleyse bunun tatlı anısı... Kendi içinde samimi olsun, dost sohbeti gibi olsun, hataları da buna içire olsun istedim doğrusu. Cenk ve müzik, yani Cenk benim kuzenim, abim. Bütün açıkçası aramızdaki 6 yaşlık çok bana göre simgesel bir fark bu 6 yaş. Yani sizin 12'niz bir başkasının 18'ne denk geldiği zaman onun dünya kavrayışındaki bütün enerjiyi, heyecanı, merakı siz 12 yaşın henüz... Ee, onun sonuna geldiği yolculuğun başında ilk adımı attığınız anda hazırlıksız biçimde o heyecanı transfer ediyorsunuz. Bu hazırlıksız kelimesini kötü manada kullanmadım. Yürüme heveslisi bir canlıyı düşünün yeni doğmuş ve yürümeye heves ediyor. Ve bu hevesi içerisindeki hazırlıksızlığından bahsediyorum. Bir an evvel sürüye yetişmek isteyen yeni doğmuş bir ördek gibi düşünün. Fakat abiniz sizden 6 sene önde ve o sürecin sonuna gelmiş ve büyük bir heyecan ve iştahla dünyayı kucaklamış. Ondan da mıttıklarından kendine bir bakış açısı oturtmuş. Sizin henüz yok böyle bir bakış açınız. Cengin oldum olası müzikal bakış açısı çok netti. Sevdiği enstrümanlar, sevdiği müzik türleri, gruplar vesaire çok netti. Sevmediklerine karşı tavrı da çok netti. Ben... O küçük yaşımda kendimi cenge beğendirmek için Cenk'in sevdiği müzik gruplarına kulak kesilirdim. de bir açıkçası yolu yoktu. Çünkü Cenk metazori biçimde de insana bu müzikleri dinletirdi. Dolayısıyla onun kasetlerle dolu, küçük kasetlerle dolu çalışma odasını görmenizi çok isterdim. Görmüş olanların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir insanın ona mutluluk veren bir uğraşı, bir dünyayı kavrayış biçimine çevirmesi ve bir tür kimliğe çevirmesinin enstrümanları adeta onlar. Yer gök kasetti. Ve benim babam yani Ceng'in dayısı her asker kökenli insan gibi babam bitirememişti askeri okulu atıldığı için yani bir grup olarak katıldıkları için fakat o formasyonun öyle olduğunu yıllarda fark ettim. Bu uğraşın herhangi bir uğraşın hayatta bir tür düzen tarafından kabul edilen bir sonuca varması gerektiğini hep düşünürdü. Yani bir insan müzikle uğraşıyorsa, bu kadar uğraşıyorsa, ya uğraşmamalıdır ona göre de, bu kadar uğraşıyorsa bundan para kazanmalıdır, bununla ilgili bir şey yapmalıdır. Ne bileyim bir rock grubunda baterist olmalıdır, bir şey olmalıdır filan. Ceng'in sadece müzik dinliyor olmasından çok büyük sıkıntı duyardı. Ya bu kadar buna emek veriyor, bu kadar buna saatlerin harcıyor, bir şey oldu yok falan. Ya bir şey oldu yok olur mu? Asıl bir şey oluyordu. Ve ben onu 12 yaşımın, o bakışıyla 11 yaşımın, 10 yaşımın, 9 yaşımın, Ceng'in de onunla bağlantılı olarak denk gelen yaşları sürecinde hep hissederdim Ceng'i Cenk yapan şeyin o olduğunu. Dolayısıyla onun evreninin sarsıcı, sanatla tanıştığı anda sarsılmış hali bana çok ilham verici gelirdi. ...sadece okuduk dinledikleri değil... ...okuduklarından da etkilenir... ...onları da söylerdi vesaire... ...bendeki tezahürü başka türlü oldu... ...belki ben bu kadar Cenk kadar müzikofil olmadım da... ...daha çok okumak ve yazmak üzerinden... ...kendimi sağlatmaya çalıştım... ...ama mesele... ...sanatın, hayatın gerçek uğraşlarından biri olmasıydı... ...ve amatör sanatın... ...bu çok değerliydi yani... ...amatör sanat bu hayatın gerçek uğraşlarından bir tanesidir... ...ve kesinlikle... Endüstriye, profesyonelliğe Muhtaç değildir. En az onlar kadar Değerlidir. Çünkü gönülle yapılır. Çünkü varoluş biçimine Çevrilme heyecanıyla, tutkusuyla Yapılır. Dolayısıyla bu çok Benim için dediğim gibi o yaşlarımda Hayatı algılayış biçime müthiş katkısı Olmuş bir yolculuktu. Cenk'le Geçirdiğim ön gençlik dönemi Diyebileceğim şey. O yüzden Müzikle ilgili Cenk benden bir şey yapmamı istediğinde bir kere otomatikman Açıkçası ödüllendirilmiş hissettim kendimi çünkü Cenk bir insana müzikle ilgili sen de bir şey yap diyorsa o insanın müzikle ilgili bir şey yapabileceğine bir şekilde kani demektir. Eş değer görüyor demektir bunu. Yani yapabilir bu adam diyor. Abuk bir şey yapmaz diyor film Bu önemli çünkü Cenk yıllarca benim dinlediğim bütün müzikleri burun kıvırdı. İzlediğim programlara, okuduğum kitaplara vesaire hep burun kıvırdı. Çünkü bunların aslına bakarsan mainstream tırnak içerisinde ana akım şeyler oluyor. Tam olarak ben Cenk'in yaşı, Cenk yaşına geldiğimde, Cenk'in bana bunları kuvvetle salık verdiği, anarşistçe salık verdiği, fanatikçe salık verdiği yaşlara geldiğimde Aynı provokasyonu başkalarına yaparken kendim buldum. Çünkü o yaşlar öyle yaşlardı. Dolayısıyla Ceng'in hislerini anlamıştım o zamana geldiğimde. Ez cümle bana böyle bir şey yap dediğinde bunun daha başından iyi bir şey olduğunu düşündüm. Heyecanlandım ne yapabilirim? Bir playlist yapacağım ve o playlisti insanlarla paylaşacağım. Size bu akşam Ege Denizi'ne bakan Gümüşlük'te Karakaya Köyü'nden, eski Karakaya Köyü'nden sesleniyorum. Sırtını Karakaya Dağı'na vermiş. Bir Selçuklu köyü. Bu 800 yıllık bir köy. Ben de birkaç aydır burada yaşamaya gayret ediyorum. Gayret ediyorum çünkü burası aslında gerçekten terk edilmiş bir köy. 8-10 tane ev renova edilmiş, yaşanır hale getirilmiş fakat ne yol var ne iz var. Arabanızdan evinize, kafanıza taktığınız bir fenerle, madenci feneriyle falan gittiğiniz bir yer. Böyle bir şey denemek istedim. Bu da kayıtta bulunsun diye söylüyorum. Demek hayatın böyle bir şey denemeye düşünebildiğim bir dönemiymiş diye de bu kaydın içerisinde kim bilir ne zaman tekrar tekrar dinlenecek bu sohbetin içerisinde bulunsun istedim. Ne çalacağım size? Size ne playlisti çalacağım? Size romanımın playlistini, romanımın soundtrackini çalacağım. Kendim bildim bileli romancı olmak istedim, roman yazmak istedim. Benim için kısa edebiyat yazıları, kısa öykülerle geçen bir 15 yıl, 20 yıl var bakarsanız 15 yaşından itibaren şiirler yazmaya başladım 23 yaşında 24 yaşında bir şiir kitabım dergilerde yazdım gazetelerde yazdım senaryo formatında şeyler yazdım Bunlar realize oldular diziler oldular filmler oldular tiyatro oyunları yazdım vesaire fakat Roman benim için hayattaki en değerli en e, insanın bir yazarın kendi düşüncesini kendi hayata bakışını dünya kavrayışını Söyleyeceği şeydi, e, üretim biçimiydi bir yazarın kendisiyle hesaplaşması, uzun yolu vesairesi. Bir roman yazdım ve bu romanın müziği var. Her yazdığım şeyin müziği var. Müzik ve yazı ilişkisi benim indimde çok beraber yürüyen bir ilişki. Yazdığım her mecranın kendine ait müzikleri oldu. Söz gelimi bir gün yazılarını Svorcak'la yazdım. Yeni Arman yazılarını Schubert'in liyetleriyle yazdım. 7 yıldır çıkardığımız Kafa Dergisi'nin yazısılarına Chopin noctrünlerle oturdum. Müzik bana bir atmosfer hediye etti. Ve kelimelerin sıkıştığı yerde müziğin zihnimde uyandırdığı kıpırtılar, zihnimde uyandırdığı yakamozlar, müzikle uyanan yakamozlar kelimelere dönüştü. Ve cümleleri tıkandığı yerden çekip çıkarmama yardım etti. Dolayısıyla bu romanın da bir soundtrack'i oluştu bu hikayenin. Ee, romanı Amsterdam. Amsterdam'da geçiyor. Başka yerlerde de geçiyor. Fakat bir karakterin esersizlikle sıkıntı çeken can havliyle kendini yurt dışından gelen bir abuk subuk teklifle yani eski kız arkadaşının düğünü gibi saçma sapan bir teklifle yurt dışına atıp orada dünyayı ve kendini anlama, kendi hayatında bir neden arama çabasını anlatan bir hikaye. Hayatımın bir, bir buçuk yılını bunu yazarak geçirdim. Aa, başka bir şey yapmadım, yaptığım şeyler sırasında hep aklım bundaydı. Yaşamak için çalışmak zorundaydım. Geceleri koştur koştur dönüp bunun üstüne başına oturdum. Sabahları erken kalkıp yine bu kağıdın başına oturdum, bilgisayarın başına oturdum. Amacım bunu bir yerden bir yere götürmek ve o sırada bunca yıldır korktuğum bir sürü hesaplaşmayı becerebilmekti. Zaman zaman kelimenin yetmediği anlar oldu, kelimenin yetmediği zamanlar oldu. Kelimenin yetmediği zamanlarda bir orkestrasyona ihtiyaç duydum. Kelimenin yetmediği zamanlarda bir müziğe ihtiyaç duydum. Derdimi müziğin anlatmasını istedim. Ve orada çalan müzik, zihnime çalan müzik, karakterin dediği müzik atmosferi oluşturdu ve romana sızdı. Birinci şarkıyla başlıyorum Amsterdam romanını anlatan bana göre... Zaten romanda çok önemli bir yeri olan... Bu arada romanın içeriğini çok fazla size açık etmeden anlatmaya çalışacağım. Çünkü belki bu kaydı dinleyip merak edip okuyanlar olur. Onların okuma zevklerini de bozmak istemem. Tırnak içerisine spoiler vermek istemem. Adnan Saygun, Türk Beşleri'nin en önemlerinden bir tanesi. ilk operayı yazan, bir yanılmıyorsam besteci, çok önemli bir Türk müzisyeni. Bir cello sonatı var Adnan Saygun'un. Ve o cello sonatının bir bölümüyle başlayacağım. Romanda karakterin batılı bir çelliste yeteri kadar yanık çalmadığı için beceremediğini söylediği o çello sanatı. Yanık çalmak, bir tarafı kırık çalmak, belki de bir doğulunun anlayabileceği bir hüzünle çalındığı zaman bir yere oturan bir şey bu. Onunla başlayacağız. Önce onu çalıyorum. <gülüyor> kendiniz. Çok vurucu bir eser bana göre. Çok gerçekten çok kısa zamanda çok müthiş bir derdin içine sokuyor insanı. Müthiş bir sarsıntı veriyor ruhuna. Yanık çalmayı hiç çok enteresan. Leonard Cohen ölmeden önce çıkardığı son albümlerinden bir tanesinde bir keman solosu var. Hatırlayamadım şimdi şarkının adını. O keman solusunda dedim ki ya bu adam Türk herhalde ya da bu adam bir tür doğulu herhalde. Yani bu keman bu kadar yanık başka türlü çalınamaz. Girdim Google'a buldum çalan baktım baktım kızıldereli. O da oranın yanığı. Yani enstrümandan kırık olanı hissedebildiğimi zannederim. Buna da şans addederim. Yine romandan karakterin bütün üzüntüsünü kendisini hayattan ayıran örtüyü fark ettiği bir Türk sanat musikisi eseri var. Mani oluyor halimi takrire hicabı. Hicap utanç demek bir kelime anlamıyla. Bir kelime anlamıyla da tesettür, perde, örtü demek. O hicap roman karakterini kendisinden ayıran, diğer insanlardan ayıran, kendiyle kendi arasında gerildiğini hissettiği o örtünün simgesine dönüşüyor romanda. Ve çocukluk kışlarını geçirdiği, Anneannesinin yemek yaparken polis radyosunda dinlediği Mani Oluyor Halimi takrir Hicabım eserini kendi peşine düşüşünün hikayesinin bir tür fon müziğine çeviriyor. Şimdi onu dinleyelim beraber. Mani Oluyor Halimi takrir Hicabım'ı Müzeyyen Senar'ın sesinden dinleyeceğiz. Mani bir tel kopar ahenk ebediyen bozulur habım beni terk eyledi habım bambaşka dünyanın bambaşka zamanların incelikleri bambaşka bir dünyanın bambaşka efsunlu zamanlarının bir tür inceliklerine dair bir şey bugün hissedebiliyor olmanın bile zenginlik olduğunu kabul etmek gerekir Yazmaktan, söylemekten geçtik. Karakterin dilinde bir şarkı var. Çocukluk zamanlarından kalmam. Bir türlü hatırlayamıyor onu. Gemilerle diyor ben her gece bir yerden dönerim. Öyle bir şeydi nasıldı? Adamım diyor bu küçük işlere ben bakarım. Hatta diyor ki küçük işlere bakan adamların şarkıları yapılıyormuş o zamanlar. Çok sevdiğim, çok çok sevdiğim. Sevmelere doyamadım Ezgi'nin günlüğünün. ilk gençlik zamanlarında... Kadıköy'de, Beyoğlu'nda, barlarda dinlediğimiz o müziğe aşık adamların şarkısı Ebru Li'yi dinleyeceğiz. Şimdi ona kulak verelim. Sonra Ezgi'nin günüyle ilgili belki bir şey daha anlatacağım.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 Çağırırlar küçük adımı Karabağ giden ben bakarım adamım. Bu küçük işlere ben bakarım yalarım adamım. Bu küçük işlere ben bakarım yakarım. Benim adım Ebru'li biraz gerçek biraz Hülya. Yalanımı sevsinler açsız dönüyor dünya. Benim adım Ebruli, Biraz gerçek, biraz ölüyorum Yalanımı sesinler yalansız dönmüyor Yalanımı sevsinler Yalansız dönmüyor dünya Benim Nadir Göktürk e, seneler önce Bir Gün gazetesinde yazılar yazmaya başladım Bir mail geldi bir gün Nadir Göktürk'ten Duygularıma tercüman olmuşun teşekkür ederim yazıyor Elim ayağıma karıştı çünkü Nadir Göktürk Vezgin'in günlüğü dediğim gibi birçok e, geceler kendi anlatamadığımız duyguların mütercimi olmuştu. Dolayısıyla Nadir Göktürk'e cevap olarak dedim ki Nadir abi sen bana yıllarca tercüman oldun. Ben sana bir kere olmuşum çok mu? Bu kayıt vesilesiyle güzel Nadir abimize de bir selam göndermiş olalım. Ezgi'nin günlüğünün Ebru'lu şarkısını dedik. Karakterin bütün sıkışmışlığı romanda Doğu Batı arasındaki kavrayış farkında aslında kendisini buluyor. Ve... Adam ısrarla doğunun sezgiselliğiyle batının akılcılığını çarpıştırıyor. Ve o sezgisellik içinde de aynı zamanda yanlış yapmayı, hatalarını, kırık döküklüğünü ve çocuksuluğunu anlatıyor. Ve bir yerde diyor ki, Enikomasyası'nda dediği gibi diyor. Ben doğulu olduğum için belki bu kadar duygusalım. Hiç Fransızca bilmeden o şarkının o sözünü Anlayabiliyor. Siz de duyduğunuzda anlayabileceksiniz. Fransızca bilmeyenlerimiz de benim gibi anlayabilecek. Enrico Macias'ın L'Oriental şarkısı. Meşhur olduğu şarkılardan bir tanesi. Hitler'inden bir tanesi. Yine Amsterdam romanının soundtrackinde ve sayfalarında kendine yer bulan bir şarkı. bana duygusal diyorlar. İşte bu duygusallığın akılla didişmesini konu ediniyor çoğu zaman karakter kendi iç çatışması. Même quand je n'ai pas un dollar <gülüyor> je chante jour gliment comme on m'a surnomné Lauriental Moi je suis sentimentale Moi je suis sentimental Et pourtant je ne fais pas de mal On m'a surnommé l'Oriental Chanson triste ou chanson gaie, Moi je chante ce qu'il me plaît C'est la musique qui m'affole Musique orientale ou espagnole La chanson c'est comme l'amour, ça fait rêver la nuit le jour. On m'a surnommé l'Oriental, tellement je suis sentimental. Et l'on m'appelle l'Oriental, le bravo, regard fatal. O Akıl kelimesi çok acayip bir şey. Aklın doğunun akıla bakışı çok acayip. Akıl kelimesi Arapçada akıldan geliyor. Akıl, ı yok, akıl. Bu devenin çölde gece durduğunda e, kervan, deve kaçmasın diye üç ayağını bağladıkları bir ip var. Deveyi yan yatırıyorlar ve üç ayağını bağladıkları o küçük iple. O ipin adı akıl. Yani akıl bir tür ayak bağı doğuda. Bu etimoloji bütün akılla olan kavgasını anlatıyor doğunun. Hem içinde derbeder oluşunun, darma duman oluşunun sırrı var. Hem de neden kanatlanamadığının veya batının, insanlıktan neyi çaldığının da bir sanki bir sembolü var. Çok acayip gelir bu bana yani. Aklın bir ayak bağı olması. Akıl ve rasyonelite ayak bağdır yani. Heidegger de diyor. Heidegger de diyor ki mantık yani bildiğimiz anlamıyla mantık insan aklının potansiyellerinden olanaklarından sadece bir tanesidir. İnsanlığı Yunan tecrübesine denk düşer. İhtimal bu tecrübeden kurtulabilse insan yepyeni mantık olanaklarına erebilir. Yani aklın olanakları düşündüğümüz o gerekli kere iki, dört dediğimiz mantığın çerçevelediği, sınırlandırdığı kadar değildir diyor Heidegger. Yani devenin ayağına bağlanan o ipi tarif ediyor. Bu çok tuhaf mesele. Romandaki kahramanımızın da çok sık didiştiği, kendi hayatını çarşafa dolamışlığına bir mazeret olarak söylediği bir şey. Katılınır, katılınmaz. Bir noktada romanda Yunanistan'a gidiyoruz, Atina'ya gidiyoruz. Atina'da bir meyhane tarif ediyor. Bir Atinalı direnişçilerle, Atinalı sosyalist direnişçilerle, eylemcilerle, sintagma eylemleri sırasında bir meyhanede geçirdiği bir zamanı anlatıyor karakter bize. Ve orada bir anda yine buz buralarda çok meşhur olan bir melodiyi, aşina olduğu melodiyi duymasıyla beraber sanki sıkışmış Halde hissettiği anda kendisini ve romanın da aslında okura kendini sıkışmış hissettirdiği bir anda o gelen tanıdık aşina melodiyle adam ayağa kalkıp bir oh çekiyor. İşte o melodi bizim yine Cenk'le çocukluk seyahatlerimizde çocukken babam Kıbrıs'ta yaşadığı için babama birlikte giderdik. Cengin dayısına benim babama. Çocukluk seyahatlerimizde yeni yeni meşhur olmuş herkesin dilinde olan bir Şarkı aslında telli telli yeni türküden dinliyoruz şimdi. Telli telli şu telli turna sanma ki yara uçmaz bir daha takılmış kanadı göçmen buluta anlatır eski beni şimdiki bana sakın çıkma patika yollara odalara şey zamana biz büyüdük pekirlendi dünya telli telli telli şu telli tuna sanma ki yaraldım uçmaz bir daha takılmış kanadı göçmen buluta döner gelir bir gün konar yurduna Telli telli telli şu telli turna Ne kalmış burhalı göklerden başka Ne kalır yarına bizden sonra ya Her şey binip gitmiş uçurtmalara Sakın çıkma batika yollara, odalara zamana biz ve dünya. Telli telli telli şu telli turma. ne başka ne Bizden sonraya? her şey binip gitmiş uçurtmalar. Bu insanı böyle Hakikaten diğer yere dizlerini vura vura şöyle bir sarhoşluk kanını çağrıştıran güzel şarkıdan sonra. Üç tane peş peşe bir klasik müzik eseri çalacağım. Schumann'ın Çocukluk Sahneleri, Kinder Zenen'den. E Üç ayrı parti. Schumann'la derdi var e, karakterin. Daha doğrusu delirmekle derdi var karakterin. Yani doğru delirmenin peşinde. üretme dönük delirmenin peşinde. Yani delirip de boşa delirmektense... Schuman gibi delirerek eserini ortaya koyabilmenin peşinde olduğu için hülyasında, düşünde, sanrısında, farazasında, fantazisinde kendisini Schumann'ın evinde buluyor. Düsseldorf'ta nehre bakan, tahta balkonlu Schumann'ın evinde buluyor. Böyle bir evi varmış Schumann'ın, bilmiyorum çok varmış gibi, biliyormuş gibi söyledim ama bilmiyorum. Yani bence öyle bir evi var. E, o yüzden öyle yazdım. Schumann diyor ki ne olur beni bana delirmeyi öğret. Ben de o zaman bu çocukluk sahnelerine bir tane daha ekleyeceğim. 13 tane çocukluk sahnesi vardır Kinderzenen'de. O diyor ki ben sana bir tane daha ekleyeceğim ve onu ben çalacağım. Yeter ki bana dünya ile mesafemi kaybettiğimde, dünyanın çekim girdabına girip de aklımı yitirdiğimde bunun bir esere dönü nasıl dönüşeceğini, bunun nasıl bir Verimli devirmek olacağını bana öğret diyor Robert Schumann'a ve karısı Clara Schumann'a. Robert'in Clara için yazdığı bir piyano bölümü var. Orada Schumann piyaniste diyor ki bu eserin bu bölümü başlamadan önce bir iç partisidir. Sessizce içinden bu notaları oku. Bunu çalma. Bunu ben sana yazdım. Bu iç partisiyle birazdan çalacağın esere hazırlan ve öyle çal. Bu çok büyülü geldi bana. Çok çok büyülü geldi. Bu piyanistler arasındaki bir piyanistin anlayabileceği inceliği. Belki de salon düşünün. Geçti piyanist oturdu piyanosunun başına. Açtı şumanın notalarını. Ve iki satırlık bir iç partisi var. Bunu şimdi o dinleyenlere çalma. O tırnak içerisindeki sıradan güruha çalma. O... Dasman dediği yine Heidegger'in, e, the man yani, sıradan adama çalma. Bu seninle benim aramdaki bir belki de mesiyanik dilin, lisanın bir öğesidir. Bunu herkes anlamaz. Sen bunu içinden çal. Piyano, piyano da ihtiyacı yok. Bunu çalmak için piyanoya da ihtiyacı yok. Zihninden çal. Zihninden bunu çal ve sonra herkes için olana devam et. Bu seni ona hazırlayacak ya da bu seni yükseltecek diyor. Çok çok çok çok çok çok büyüleyici geldi bu bana. Romanda da yeri var bunun. Schumann çok özel bir atar ruhu, insanlığın öyle ölmüyor, ölmez, gökte yıldız olur falan diyeceğimiz adamlardan bir tanesi. Çok gönül tel, gönül telimizi titreten. Öyle diyorlardı ya radyoda sürekli. Gönül telimizi titreten bir adam. Schumann'ın anısına saygıyla, hürmetle Romanımdan geçişinden duyduğum mutlulukla çalıyorum. Üç adet çocukluk sahnesini bu arada büyük piyanist Marta Argeri yorumuyla dinliyoruz. Ee, çok çok çok çok büyük bir sanatçının da bu müthiş esere çok incelikli bir katkısı var ee, Marta Argerich yorumuyla. Tabii ki her yazar, tabii ki herkes aslında devrinin illetiyle mağlul. Yaşadığı devrin çocuğu, bütün o illeti de alması ondan, devrinin müsaade edebileceği kadar yükselebiliyor olması da... ...devrinin içinde oluşunun, insanın hüday-i olamayışının... ...yani bir atmosferde, bir zaman diliminde, bir dönemde nefes alıyor, alıp veriyor oluşunun bir sonucu. Sıkışıyor çoğu yerde karakter, sıkışıyor bu incelikler içinde, bu tanımadığı yüzyılın insanların sesine muhtaçlığı içinde bazen yüzyılından tanıdık bir şeylerle duymak istiyor. Sıkıştığı bir yerde ve çok mutlu olduğu bir anda tam da yaşına, yaşadığı yüzyıla, yaşadığı çağa kendi ilk gençliğinin, kendi gençliğinin denk geldiği döneme bir özlem duyarak bir şarkı patlatıyor. Büyük bir coşkuyla duyuyor kulağında. Ben yaşlarda olanların Elinde Carla ile hatırlayacağını düşünüyorum. Çok fazla yazlık diskolarda ellerimizi havaya kaldıra kaldıra, güneşten yanmış yüzümüzü göğe çevirip, yıldızlara bakıp hoşlandığımız kıza ne kadar da etkilendiğimizi bu şarkıdan göstermek için altını çize çize yaptığımız danslar aklımda Ceng'in biraz burun kıvıracağını düşünerek çalıyorum. Heaven is a place on earth. Altyazı M.K. Love comes first. Bir sonraki şarkı romanda Amsterdam'da bir plak dükkanı var. O plak dükkanında simbat dövmesi olan, kolunda simbat dövmesi olan bir Macar sahibi var. Macaristan'da böyle itlik, kopukluk yapan, müzikle aşır neşir, sağda solda ton maysterlik yapan... Şimdi bunu söylerken fark ediyorum. Benim çok fazla tanıdığım insana dair çok fazla şeyin nüvesini romanda yakalamıştım. Yazdıktan sonra çoğun hani bilmeden yazdıklarım da oldu. Daha sonra bu buymuş dediğim. Şu an Tom Myssellik deyince Ceng'in bir dönem Tom Myssellik yaptığını hatırladım. Ve Ceng'in en sevdiği grup olan Queen ile karakterin bağını düşündüm. Ne dersin Cenk sen de bilmiyorum ama belki de Simbad dövmeli adam. Biraz da sen misin acaba? Amsterdam'da bir plak dükkanı var adamın. Queen'in Budapestte konserinde. Ön sırada çıkan bir arbedede bıçaklandığı için çocuğu olmuyor. Hollanda'ya kaçıyor. Hollanda bir yaşlı kadınla ilişki yaşıyor. Kadın ona bu plak dükkanını açıyor. Ve kadını kendi kızıyla aldatıyor. Kadın... Kızına da buna da Allah sizin cezanızı versin diyerek gidiyor. Adam kızcağızın ki kendisi de masaj parlolarında, masaj salonlarında çalışan bir kız. Onun böyle bebe yağından, masaj yağından egzaması, egzam olmuş çatlamış elleri var romanda. O kızın parasını yiyerek o pikap plak dükkanını işletiyor. Queen şarkısı o karakterin şarkısı romanda. Queen'in neden bu şarkısı derseniz işte bu şarkıda bana... Cengin hediyesi bir şarkıdır. Dinlediğimiz günü, anı, o tek kişilik odadaki yatağa uzandığımız anı. Bu albüm biraz daha sonradan çıkmıştır. Yan, yanılıyor olabilirim, bakmıyorum şu anda. Ama ya da ben daha sonra da öğrendim. Yani klasik Queen'in bildiğim şeylerinden daha sonra benim için malum olmuştu bu şarkı. Çok büyülü gelmişti bana. Başındaki girişi parmak şaklatan ışıklatmasıyla Kurdukları sound'u vesairesi. A Kind of Magic. Queen'in canlı performansı hem de zannediyorum Budapest'te konserinden. can kind of magic I kind can of imagine one dream one soul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 To sing with me Dada da da Freddie Mercury'nin sesi kadar büyüleyici, insanı bir anda bulunduğu ortamdan bir ışınlama aracıyla başka bir yere götürebilecek kudrette pek az ses vardır. Duyduğunuz anda bir dönem adeta hologramıyla odanın içinde şekillenir. Belki de biraz da şaraptandır. Ege Denizi'nin müthiş bir poyraz fırtınasıyla çalkalandığını söylemek istiyorum. İstanbul'da da uğultular var köyde. İstanbul'da da kar yağıyor. Köydeki uğultular... Sabaha karşı 3'te 4'te müthiş bir hal alıyor. Ağaçlar konuşuyor sizinle. Ve hatırlatıyor insana hiçliğini, sıradanlığını. Her e, yazının bir... ...yazarınla eşlik eden bir sound'u var dedim size. Hissi var. Ben Benim her sabah romana oturduğumda ilk kez dediğim bir şarkıyı, bir eseri çalacağım şimdi size. Beni romana davet eden eser buydu. Romanın kapısını açan, hadi gel kaldığın yerden devam edi. Kafamda şekillendiren müthiş bir piyanist İdil birlet. Aynı çağda nefes almış olmaktan mutluluk duydum. Aynı çağda nefes almış olduğum için kendimi şanslı hissettiğim, olağanüstü bir piyanist piyanist bence. Müthiş bir matematiği, müthiş bir hissiyatı, müthiş bir müziğe çalışkanca bir aşkı var. İdil Hanım'ın hocası Wilhelm Kempf Handel'in minuetiğini Piyano'ya uyarlıyor ve İdilbred çalıyor. Minuet in C-Minor, Wilhelm Kempf'ten transkripti yapılmış eser. Ee, İdilbred yorumuyla Amsterdam romanının her bir satırının anahtarı olarak zihnimde şekillendirdiği dünya için minnetle bu kayda koymaktan mutluyum. Handel'den el alıp şumana devam edeceğiz. Büyük şuman yine sabaha karşı saatlerde ben daha çok yazarım. Sabaha karşı soğuk gömüşlü kışlarında sabaha karşı uyanıp romanın başına oturduğumda ilk dinlediğim eserlerden biriydi bu da her zaman. şumanın dikterliği besi. Müthiş etkileyici bir şey. Yani insanı hakikaten Aynı Freddie Mercury'nin sesi için söylediğimi tekrarlayabilirim. Işınlayabilen eserlerden bir tanesi. Beraberce dinleyelim. Çok etkileyici bir şey yani insan hakikaten bir sandalla böyle karanlık bir deniz açılıyormuş gibi hissediyor her seferinde. Dünyanın sonuna doğru insanı götüren bir şey sanki dünyanın ve zamanın sonuna doğru. Şimdi metin altı okum bir şiiri gölünüze taş düşerim bazen oturduğum yerde kendi kendime dururum müthiş bir şey. Yani Metin Altıok'un Sivas'ta öldürülen Metin Altıok'un anısına romanda yine yer bulan bir dizesinden hareketle Fazıl Say'ın ilk şarkılarında yaptığı bestesiyle bence müthiş bir melodiyle Serenat Bağcan İnanılmaz Sesiyle dinleyeceğiz. Düşerim'in bende yarattığı his şu. Olağanüstü bir sinematografi. Yani bir kelimeden, bir mısradan insanı alıp bütün bir görselliğin içine oturtmak. Fazıl Say'da Hakikaten bir gölün kıyısında şiirle beraber oturduğunuz gölün kıyısında o melodiyle sabaha karşı sabah maviliğinde gölün sırtınıza bir hırka koyuyor. Yani o hırkayı Fazıl Say'ın elini hissediyorum her bunu dinlediğimde. Umarım aynı hislerle dinlersiniz. Romanın çok özel bir yerinde geçen bir mısrağının yüzüsü hürmetine bunu şu anda dinliyoruz. Genişleyen halkalar çizerim bir düşün bulanık imgesinde. Mekanı cennet olsun Metin Altıok'un üstü dizeleri. Karaktere romanda rafinelikle ilgili bir şeyler söyleyen bir arkadaşından bahsediyor. O arkadaşın kim olduğunu bu kayıtta söyleyeyim size. Öykücü, çağımızın belki de en iyi yazarlarından bir tanesi. E, Şule Gürbüzle ile olan bir dönem arkadaşlığımda Şule ile konuştuğumuz hep bir şey vardı. Rafinelik. Yani şahitsiz kalmak, kazanımların, insanın hayatta söylediği sözlerin, ürettiği şeylerin şahitsiz kalması, ne razı olabilmesi ya da şahit bulacağım diye söylediği şeyleri satığa çekmesi, yüzeyselleştirmesi. Daha çok dinleyeceğe, daha çok okura, daha çok şahide ulaşabilmek için. Şule o zaman bir gün bana gözünü kısıp şey dedi. Hem dede efendi çalayım hem de Bostancı Gösteri Merkezi yıkılsın olmaz. Rafine şeylerin rafine alıcıları olur. Bu söz romanda da bir nüvelerden biridir. Hikayenin nüvelerinden biridir. Bostancı Gösteri Merkezi'nin yıkıldığı bir dede efendi çağında yaşamış olmak da vardı belki de. Belki de hiçbir zaman olmadı bu. Belki de her zaman hakikaten şöyle dediği gibi durup inceliklere vakit ayıran insanların sayısı her zaman için az olmaya yazgılıdır. Belki de değeri de buradan gelir. Madem öyle Dede Efendi'den bir şey çalacağım size. Bu eseri çok düşünerek buldum, çok arayarak buldum. Ey batı nevada olmuşum müptela Dede Efendi'den dinleyelim beraber. daha olmuşum müptela. İltifat et bana aşıkım sana. Müthiş bir şey yani. Kan Çaydamlı ile Mete kaybedenler kulübünde böyle arada bir şarap koyma sesleri gelirdi. Bira kutuları falan çat zippo çakmak falan. Öyle sesleri umuyorum bu kayda taşıyabilmişimdir. Çünkü ara ara şarap koyup sigara yakıyorum bunu da kayda geçmek isterim. Diyor ki karakter bir yerde romanda yani Mahler'in diyor Diriliş Senfonisini dinleyen biri, gerçekten dinleyen biri o sakil, o düzensiz, o çarşafa dolanmış, o gayri estetik hayatına nasıl geri dönebilir? Gerçekten bir insan dinlese, gerçekten bir insan çalsa en önde oturanlar, orkestrada şey, konserde en önde oturanlar. Onları geçtim. Orkestranın şey çalanlar bile anlamıyorlar Diriliş Senfonisinin ne dediğini gerçekten anlasa insan ya gider kendini bir köprüden atar ya da hayatını küllüm değiştirir diyor. Bu anlamı yüklediği karakterin Mahler'in Diriliş Senfonisinden 4. ve 5. bölümü birlikte dinleyeceğiz şimdi. Maler çalıyorum Cenk artık buna da bir şey demezsin diye düşünüyorum. Peş peşe iki mahallerden sonra bence artık söyleyebilecek şeylerin sonuna gelmiş olmalıyız. Bu dilli senfonisini böyle dinlediği için umarım ya kendini bir köprüden atmaya yaklaşan birisi yoktur kaydının sonunda. Ama umarım kendi hayatındaki, kendi hayatımızdaki düzensizliğin hissini bize mahaller geçirebilmiştir. Çünkü bu büyük bir estetize ediş çabası aynı zamanda. Sadece müzik değil ya. Yani. Bu her şeyi yerli yerine koyma mücadelesi gibi bir şey. Müthiş bir karşıt dünya, mevcut dünyanın karşıtını yaratmak. Dünya sonlu oluşuyla, türlü arazlarıyla, türlü sakatlıklarıyla, türlü na tamamlıklarıyla sanatçıdan bir yeniden yaratılış talep eder. Nietzsche'nin çok güzel formüle ettiği bir şey bu. Yani insan Diyor ki sanatçıya kardeşim beni baştan yarat, beni, beni daha güzelini yarat ki ben galebe çalayım mevcut dünyanın na tamamına, çirkinliğine ve bu yeniden yaratılış talebini duyan sanatçı tanrılığa öykünür. Tanrı zannederken narsistik bir delirmişlikle ürününü ortaya koymak ister, yepyeni bir dünya inşa etmek ister mevcudu beğenmediği için, mevcuttan hiç haz etmediği için sıkışmışlığıyla, olmaz, yarım kalır, düşer, olduğu kadar olur filan. Maler bence tam olarak böyle bir karşıt dünya kuruyor. Var olanından daha güzelini. Ha onu gördün mü? Şimdi dön var olandaki sınırlılıkla yaşamaya gayret et. Bence çok acı bir insan yazgısıdır bu. Yükselemeyeceğini bile bile sıkışmak, yükselemeyeceğini bile bile buna razı olmak. Ama bir yanıyla da çok büyük bir insan kudretidir bu. Karşıta tıpkı Tanrı gibi bir dünya koyar. Yükselemese de o dünya durdukça öbür dünyada yaşamaya devam eder. Mahallelerde dünya durdukça yaşamaya devam eder. Yani şey gibi idama götürülen Seyit Rıza gibi bu da size dert olsun. Maler demiş yani bu da size dert olsun. Siz o dünyanızda yaşayın. Ben de öldüm gittim. Çünkü ölümlüydüm. Çünkü sonluydum. Ama arkadaş Dilli Senfonisi'nde yazdım. Aa bu da size dert olsun. Sonuna geliyorum programın. Annemle babamın şarkısını çalacağım. Babam bu şarkıya bakıp derdi ki ben bir tanker rakı içtim bu şarkıda. Babamın rakıyı ölçü birimi tankerdi. <gülüyor> e, romanda da yeri var bu şarkının ve bu aşkın. Annemle babam arasındaki tahripkar, aşkın romanda da var. Onların şarkısı Nasıl Geçti Habersiz, O Güzelim Yıllarım. Cem Adrian yorumuyla çalacağım. Babam bunu muhtemelen sevmezdi. Ama ben Cem Adrian yorumuyla dinlemeyi tercih ediyorum. Nasıl geçti habersiz o güzeli yıllarım Bazen gözyaşı oldu, Bazen içli bir şarkı, Her eksik eksiksiz. Dün gibi hatırlarım, Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkı. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık, saçlarından baharı Hani kuşlar, ağaçluar, inbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık, saçlarından baharı Günleri Anarsam Yaşıyorum Sanki Mutluluğumuz Geri Gelecek Gibi Hala Güzelliğini Kalbimde Taşıyorum Dalından Koparılmış çiçek gibi. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler. Hani o güzel gözlü teylanların pınarı. Hani kuşlar atlar bin, bin renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Nasıl yakalamıştım? Saçlarından baharı. Mışlı geçmişin içindeki hüzünle sürükleniyor insan nostalji belasına. İnsanı tüketen şeylerden bir tanesi. Geçmişi sürekli gelecekten daha iyi hatırlamak. Belki de bizim kuşağın dertlerinden biri de bu oldu. Böyle olmayan kuşaklar var yani her kuşak kendi gençliğini daha iyi hatırlar falan ama geleceğe öykünen bir devrimci kuşak 1900'lerin başında 68'de vesaire hep var. Bizde geçmişi yüceltmek geçmişin daha güzel olduğunu hissetmek artık bir kabule dönüştü. Sevgili Ceng'in bana layık görüp de hadi sen de şunu yap dediği programın sonuna geldim. Çok çok mutlu oldum böyle bir yoldaşlık etmekten, böyle bir sohbet etmekten. Hem kendi kendime şu anda ama biliyorum ki bir yanında da bunu dinleyecek insanların kulaklarında da karşılık bulacağını hissettiğim bir sohbet diyorum o yüzden. Yaşamış olmaktan çok mutlu oldum. Bütün bu sıkışmışlıktan, bütün bu histen, ambo çok sıkışmışlık dedim ben program boyunca. Belki de bu aralar hissettiğim bir kelime olduğu için çok fazla kullandım. Bütün bu yolculuğun sonunda madem devrimizin insanıyız, madem devrimizin illetiyle mağluluz. Yine romandan geçen Belinda Carlyle'ın, Belinda Carlyle'da bizi andı demek ki. Yani Belinda Carlyle'ın La Luna'sıyla bitireceğim programı. En azından dergicilik mantığında öyledir. Yani son sayfa neşeli olur ki öyle bir bir daha alsınlar diye. Belki cenk bir programdan bana bir daha yaptırır. O zaman tekrardan kaldığım neşeden devam ederim. Bir şey var aklımda söylemeyi unutmaktan korktuğum ama zannediyorum unuttuğum. Ama bu kaydı tekrarlamayacağım. Sonra hatırlasam da bunu eklemeyeceğim. Unutmuşluğum da bu sohbete dahil olsun. Zaten... Konuşurken söylemediklerini sonradan hatırlayanlardan yazarlar olur. Ulan onu orada söyleseydim ne kadar çok diyorsa bir insan o kadar yazmaya eğilimlidir bence. Çünkü lafı gediğine koyan adamlar zaten o tatminde gideriyorlar. Lafı gediğine koyamadığı için insan tutar sonradan yazar ve geçmişi yakalamaya çalışır. Belinda Carlyle Laluna, hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ege denizine bakarak, rüzgarın oğutusunu dinleyerek, sizlerle ettiğim yarenliğin sizde bir karşılığı olduğunu umarak. Cooperative. Genk Akyol ve arkadaşlarından bir playlist kooperatifi Tür, zaman sınırlaması olmayan ama hikayesi olabilen kişisel playlistler